değerlendirir. Onun için eskiler ne demişler? Altın kuyumcu yanında değerlidir. İlim alim yanında değerlidir. Ondan dolayı Allah Teala diyor Allah'tan en fazla korkan kullarında alimlerdir. Neden? Allah'ı hakkıyla tanıyorlar, onun için korkuyorlar. Cahilce şuruldur. Biz de tevhidin, ulûhiyet tevhidin önemini bildikçe onu ne yaparız? Sarılırız. Hayatımızda canlandırıyoruz. Evet. Üluhiyet tevhidin on üçüncü önemi Ehl-i Şünnet'e göre nedir? Tevhidi üluhiyet, tevhidi rububiyeti isim sıfat tevhidini kapsıyor. Nasıl? Yani bir tane hakkıyla Allah'a ibadet ediyorsa ortak koşmuyorsa demek ki bir hakkıyla mümindir. Meseleyi anlamıştır. Kim hakkıyla Allah'a ibadet eder? Kim Allah'ın dinini anlamıştır? Resulullah'ın getirdiği Risale'yi anlamıştır? Demek çoğu o hakkıyla mümindir. Onun için kim hakkıyla rububiyeti anlamışsa, isim sifatı anlamışsa ne eder? Hakkıyla üluhiyeti yerine getirir ondan dolayı öluhiyet seviyesine gelen bir kul o çi, o çi aşamayı geçmiş ondan gelmiş buraya anlaşıldı mı yani kim öluhiyeti hakkıyla yerine getirebilir Resulullah'ın getirdiği paketi kim hepsini canlandırabilir hayatında öluhiyet babında kim rububiyeti hakkıyla anlamış isim sifat tevhidi hakkıyla anlamıştır o hakkıyla ölühiyeti getirir. O çizsini anlamadan ölühiyeti zorlasa da yerine gelmez. Çünkü dişliler oturmaz. Ama ne zaman çok diye oturur ne zaman her yer yeri yerine gelmesi, karşı bakarışı gelmesi lazım. Bir elimizde bir cihaz var ise aynısıdır. Onun için ehemmiyeti nereden ortaya çıkıyor? Ölühiyetin ölühiyet seviyesine geldiysen insan demek ki o çizsini geçmiş. Nasıl İman mertebelerinde ihsan seviyesine geldin. Anlamı gelir düz Müslüman olmuşsun. Sonra hakiki mümin olmuşsun. Ondan sonra ihsan seviyesine gelmişsin. O ki aşamayı geçmişsin. Uluhiyetçi olan insan hakiki mümindir. Sırtını yaslasın evvel Allah sırat müstakim üzerindedir. Onun için önemlidir. Biz bileceğiz uluhiyetin peşinde gideceğiz. Bu Hayatımızı dedik, bunu kurtarız Dünyada, ahirette de. Dedik ki bundan önceki derste, üluhiyet olmasa Allah rızası yoktur. Allah rızası olmasa cennet yoktur. Ne var yerinde? Çünkü o bir tarafta, duruş noktası, park noktası nedir? İki yerdir. Cennet, cehennem. Üçüncüsü yoktur. Ha ben kesinlikle beğenmiyorum, üçüncü bir yere gideyim, keyfi değil. Dünyada keyfidir, imtihan tarlasıdır. Allah diyor, seçim hakkı verdi, serbestsiniz. Seçiyorsun. İstediğin yerde park et. Ama o bir tarafta mecburi. Hem de boynunda zincirlerden savuk olunursun. Zelil olarak Allah'ın istediği yere gidersin. Senin şeyfin yoktur. Soyun var, param var, geçersizdir. Ne geçerlidir orada? Para yerine amel. Amel de değil. Çok amel de gelsen geçerli değil. Ne? Resulullah'ın sünnetine uyan amel. Resulullah'ın emrettiği amel. Bunun dadı adı nedir terimde? Salih amel. وَمَنْ آمَنَهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا Evet. Şimdi iyidir bu dediğimiz nasıl delillendiririz. Bu da ayetlerden allah Teala bize ispat ediyor. اِنَّهُ bu اُلُوهِيَّتِ اُلُوهِيَّتْ تَوْحِيدِينَ Yerine getiren hakiki mü'mindir. O ki aşamayı geçmiştir. Ne diyor? Allah-u Teala Rum surasında 30. ayette şöyle buyuruyor: "Fa akim wajhaka li dini hanifen, fitrata Allahı, lütfi la tabdil li halı Allahı, zâlak dini alim, ve kendi insanlarla, la tabdil li halı Allahı, zâlak dini Ey elçim'' Dercen, ey Muhammed Dercen, bu hitap kıyamata kadar bütün mümin için, bütün Müslüman için nedir geçerlidir. Faqim <Gülüyor> vecheke dini hanifen. Yüzünü nerede dönder? He? Allahu Teala hanif dinle. Allahu Teala nedir? Hanif din'i seni göndermiştir. Yani hanif dinle üzere gel. Yani Allahu u Teala'ya gelirken Hanif dinlence. Şimdi biz yüzümüzü namazda nereye çeviriyoruz? Mekkeye, Mekke'de Allah'ın evi var, kible var. Nedir? Allah'ın beyti var. Allah'ın beytine çevirdik yüzümüzü, bu çevirme nedir? Burası tamam. Ama Allah'ın istediği gibi ibadet, namazı kılmasak ne olur? Bu وجهini yüzünü çevirmen bir şey yazmaz. Paketi hepsini uygulayacağız. Onun için diyor faqim veci yüzün وجهك Hanif nedir? Hanif düz, dümdüz yol. Şeriatın yolu sırat-ı müstakimdir. Bu da diyor Allah Teala diyor haniften çevirdin yüzünü Allah'a Allah'a karşı, beytine karşı bu da nedir? Fıtrattır. Fitrat Allah'ın ki fıtratın nasu aleyha. Vallahi fıtratıdır. Allahu Teala bu fıtrat üzerine yaratmış. Ama bu fıtrat için bozar baba anne. Yerde yani toplum. Yoksa insanı bıraksan hemen fıtratı düzgündür isticabe eder tevhide. La <gülüyor> tebdil li halqillah. Dalikal dik, dalikal din Allah'ın fıtratını kimse değişemez. Bu Allah'ın fıtratıdır. Adem'e verildi, kıyamata kader Ama insana seçim hakkı verildiği için o kendi değiştirir. Allah'ın fıtratı seninledir. Çünkü misak gününde bizden ahıda alınmış bu din üzere yaz. وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا <يَعْلَمُونَ> <Gülüyor> Birçok insan heh, bunun farkında değil. Bu ilimden cahil kalmıştır. Demek ki tevhid dini, üluhiyet dini, ibadet tevhidi nedir? Fıtrattır. En önemli meseledir. Fıtrat nedir? Allah'ın bütün dinidir. Hanif nedir? O şeriat paketidir. Allah'ın emri Demek ki tevhid-i yerine getirdin, sen hem rububiyeti hem ol kavramışsın, o seviyeye gelmişsin. Tevhidi Çünkü insan Allahu u Teala'ya hakkıyla ibadet ediyorsa demek ki biliyor, hakkıyla Allah razıktır. Değil mi? Rububiyeti. muhi yaşatır, ölüm her şey Allah'ın elindedir. Bu evrende her şey Allah'ın elindedir. Hiç başkasına tevekkül edebilir mi daha? Hiç başkasına rızık ister mi? Hiç başkasından medet ister mi? Hiç başkasından yağmur ister mi? Çünkü rububiyeti İyidir, isim sıfatı da hakkıyla anlamış. Allah Cabbar'dır, Mutekebbir'dir, Şedidül İkat'tır, Gaffur'ur Rahim'dir. Bunları anladıktan sonra hakiki Allahu Teala'ya ne yapar? İbadet eder. Hata yaptığında Allah Gaffur'ur Rahim'dir döner. Demek ki bunları hepsini içle içerini biliyor. Hakiki mümin olmuştu. Evet. Ondan sonra alimler diyorlar tevhid rububiyetin önemi, he? dini kapsamlı olarak anlamışsın. Burada da nereden nerede önemi çıkıyor? Çünkü rububiyet tevhidi üluhiyetten ayrılmaz. Kim inanıyorsa hakkıyla Allah Teala razıktır, ha? rızık verendir, maliktir. Nedir? O hakkıyla hak etmiştir. Sadece ona ibadet edilir. Yani ben her şey Allah bana veriyor, başkasına ibadet edin Bu nedir? Olmaz. Ama hakkıyla Allah'a ibadet ediyor, e, inanıyorsam her şey onun elindeyse o zaman o hakkıyla ilahdır. Bu da şey ayetinde yani Âl-i İmrân Suresi 102'de Allah Sübhanu Teala şöyle buyuruyor. "Zâlikumullahu rabbukum. Lâ ilâhe illâ huve hâliku kulli şey'in. Fa'budûhu ve huve şey'in vekîl." Bu sizin Rabbinizdir. La ilahe illahu Ondan başka hak ilah yoktur. Hak ilah sadece O'dur. O hak ilah çünkü her şeyi O yaratmıştır. Haliki kulli şey. Fa'buduhu. Sadece O'na ibadet edin. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Allah Teala de her şeye cefildir. Vekildir. Onun zimmetindedir. Onun cücü altındadır. Anlaşıldı mı şimdi? Onun için rububiyetten uluhiyet dişli gibi birbirine geçilmiş, ayrılmaz birbirine. Hakiki uluhiyeti yerine getirsin, bunu e, rububiyeti yerine getirdin. Uluhiyet içindedir, getirmen lazım. Uluhiyeti getirdin, bütün dinin demekçisi sen zirvetindesin. Evet. Ondan sonra bunun ispatı da nedir? Olmaz rububiyetten uluhiyet birbirinden ayrarsın. Dedik biz geçen de müşrikler, metçe müşrikleri inanıyordular. Allah rızık verir. Ayetleri okuduk. Rızık verir, yaratır. Yağmuru indirir. Ama ne koşurlar? Ortak koşurlar. Başka ilahlere de Allah, Allah'a ibadet ediyorlar. Ama başka ilahlara da Allah'tan ortak koşurlar. Hatta örnek verdik. Dedik ki şeytan ne yaptı? Bunları aldattı. Dedi siz Allah'a yakın gelemezsiniz. Siz Allah'ın aciz kullarısınız. E bu putlara Tapın bu putlar Allah yanında sizin için nedir? Şefaatçidir. E bu İslam geldi bunu yıktı. Sonra şeytan dedir bir de girdi bunlara. İnsanlara dedi bu hocalar, bu alimler, bu evliyallahlar da siz siz aciz kullusunuz, günahçırsınız. Varamazsınız Rabbil Alemine. Bu aciz kul eee evliyaullahlar, ne yaparlar? Bular size şefaatçi olur. Çağal Abdülkadir Allah'ın izniyle Abdülkadir seni yetişir. De Allah Teala'ya ben aciz kulum ama salih kul Kadir hatri için beni affet. İşte bu nedir? Bir nevi ortaktır hepsi. Yani Resulullah'ın kabrinin başında durarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu e, sevgili kulun hatri için beni affet. Bu da saygısızlıktır Allah Teala'ya. Buydan Allah'ı kulu eşit tutmaktır. Bu da en kötü teşbihtir alimler diyordu. Yani bir kral, kralın kapısına gidersin, dersin ey kral filan adamın şafaat katri için beni affet. Filan adam senin dostundur, onu seviyorsun, onun katri için. Ya yani amcasının oğlun, ya dayısının, ya hocasını o kralın götürsün, törpül yapar seni. Şafaat diler, kral bunu affeder. Rabbi alimin yanında böyle şey geçersiz de. O haliktir çünkü. Kral mahluktur. Bu insan o. Bu kıyas batıl bir kıyastır. Kraldan allah Teala'yı kıyas etme. E bu kimin işidir? İşte şeytanın işidir. Onun için allah Teala Mekçe müşriklerini muhid kabul etmedi. Demedi siz rububiyete ikrar ediyorsunuz. Siz kurtarmışsınız. Hayır dedi siz müşriksiniz. Sizin de yeriniz ataştır. Ya niye böyle? dediler La ilahe illallah demezikçe. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani ru'luluhiyyeti hakkıyla yerine getirmedikçe. Bu da Enbiya suresi 24. ayette Allah Sübhanu Teala şöyle buyuruyor. Emettehadu min dunihi aleha. Allah'tan başka mı bir ilah aldılar kendilerine? Put nedir? Başka bir ilahdır. Demedi. Allah'ı Allah'ı tanımıyorlar gidip başkalarına tapıyorlar. Hayır. O zaten işi bitmiştir. Yani Allah ile beraber ortak koşuyorlar. Mekçe müşrikleri Allah'ı tanıyorlar. Allah'a da ibadet ediyorlar. Hac da yapıyorlar. Hazreti İbrahim'den o din kalmıştır. Mekke müşriklerin İslam Risalesi ile sadece bir kelime farkı vardır. O da La ilahe illallah. Onlar da bu konuğunu iyi anlıyorlar. Resulullah'a diyorlar ne istersen bizden iste her şeyde dinde her şeyden birebir seninle anlaşırız. Sadece bu kelimeyi istememizde. Arap oldukları için bu kelimenin anlamını iyi biliyordular. Bütün de adam cahindir dürleylelerle. Ne oldu? Bunun altını doldurmak lazım. İşte olabilir. Yani Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bütün ibadetlerimizi ona yönlendiririz. Böyle yapmasak müşrik oluruz. İşte. Ne diyor? Hem min aliha. Allah'tan başka mı ilahler seçtiler? Allah'la beraber ama neyle seçtiniz bunu? Bunda bir deliliniz yoktur. Hiçbir elçim onu emretmedi. Bunu emretse emretse şeytan size emretmiştir. Baş düşmanınız. Ayette ne diyor? Allah Teala akıl seviyelerine iniyor. Kul hatu burhanakum Kul hatu burhanakum haza zikr Kul hatu burhanakum. He? Getirin delinizi. Eğer siz doğru dürseniz Allah'tan başka nasıl olur Muhammed bizi teç ilaha ibadet etmek istiyor? Biz biliyoruz. Allah'a yaklaşamayız. Bu putlar bizi Allah'a yaklaştırır. Nasıl olur Tanrıları hepsini bir yapsın? Ne dedi allah Teala? Tamam doğru diyorsunuz ama getirin delillerinizi bize. Kul hatu burhanıkun. Delillerinizi getirin. Getiremezler. Nereden delil getirsinler? E delilleri neydir? Getirdiler. Babalarımızı böyle gördük, atalarımızı böyle gördük. E Allah diğer ayette diyor, eğer babanız, atanızın da delili yoksa, onları da şeytan aldatmışsa ne yaparsınız? Orada ne yapıyorlar müşrikler? Bu sefer hicretten, munazerden kaçıyorlar, res çekiyorlar, cahil devren işi. Kaçıyorlar munazerada. Akıl yerine kaba kuvvet kullanırlar. Ya nasıl mı akıl mantık şeyinden. Sonra ne diyor Rabbil Alemin ayetin sonunda haza zikrun men ma'i ve zikrun min Bu benimle getirdiğim İslam paketinde bu var. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve zikrun min qabli men Benden gelen ölüm <gülüyor> benden gelen benden Önceki gelen bütün peygamberlerde Hazret Adem'den İsa'ya kadar bu paketi getirmiştir. Bütün peygamberlerin dini itikatta birebirdir. Hiç ihtilaf yoktur. Buradan ilan ediyoruz. Çünkü Resulullah bunu ilan etmiştir. Ne diyor? ana davati davatu İbrahim ve İbrahim'in davati mumzuntisi. Hazret Adem'den Resulullah'a kadar bütün peygamberlerin birebir itikadı aynıdır, Sadece teşhir aididir. Çünkü her birisi bir köye, bir, bir kavme gönderilmiştir. Bel ektheruhum la ye'lemun La ye'lemun el haqqa Ama bu hakkı birçoku bilmiyor. Fahumme'uridun İllet gösteriyor. Ondan dolayı iraz ediyorlar, yüz çeviriyorlar. O zaman burada bir ders daha çıkıyor. Cehalet ne yapar insanı? Haktan uzak tutar. Onun için atalarımız ne demiş? Cahil, cesur olur. Ne de cesur olur? Hakkı reddetmekte. Ama insan cahil olmasa bir adım atmadan önce yüz sefer ne yapar? Düşünür. Evet. Sonra diğer ayette, Nemil surasında Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. اَمَنْ yebdeul halqa, thumma يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اَا اِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهُ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقٍ Diyor ki, kim insanı yarattı, yeri gögü yarattı bir de celi çevirir? Soruyor, soru işaretiyle. Kim? Ondan sonra türü kim size semadan yerden rızık verir? Allah'tan başka ilah var mı? O zaman var ise derseniz, Getirin delinizi. Eğer siz gerçek, sadık iseniz getirin delinizi. Ama heyha teheyha. Getiremezler. Nasıl getirildi Delilleri yoktur. İşte ondan dolayı Allah subhanehu teala, İsmail, Allah subhanehu teala ne yaptı? İnsan, bu müşrikleri ne yaptı? Kafirlerle, müşrikler idadinde, sayısında, grubunda koydu. Bunların piletinde melekler Ataş yazdı. Hem de ebedi ataş. Tek yol gidiyorlar. Dönüş yoktur. Neden? Çünkü üluhiyeti yerine getirmelidir. Üluhiyet ne kadar önemlidir ortaya çıktı. Bulara rububiyet tevhidi tek başına demek ki bu birbirinden ayrılmaz. Hepsi üç tevhid birbirine bağlıdır. Şeriat paketi birbirine bağlıdır. Ne diyor Rabbil Alemin? Mü'minun surası 117. ayette وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَهًا آخَرٍ Çim Allah'tan başka bir ilaha tapıyorsa yani Allah'la Allah-u Teala ile başka bir ilaha ortak koşuyorsa لَا بُرْهَانَ لَهُ Delili de yoktur. Zaten delili olamaz. İnçanı yoktur. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ Rabbi اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Hesapları buların bırak ey Muhammed. Bırak bunları Allahu Teala yanındadır. Ama bunu da bil ki çafiller felaha uğramaz. Yani ne demektir? Piletlerinde tek gidiş cehenneme var. Ebedi orada duruş noktaları oradır. Bir diğer ayette meşhur Nisa surası 48'inde inna Allah la yeğfirû an yüşrek bih ve yefl ma dun limen yasha ve men yüşrik billahi fekad iftara ithman azim. allah allah her şeyi affeder ama şirk koşmayı affetmez şirk koşmak nedir yani allah'la başka bir ilaha ibadet etmektir ister bu yaşek şeyh olsun ister bu mulla olsun ister bu alim olsun ister bu derviş olsun ister bu evliyaullah olsun ister bu peygamber olsun kim olursa olsun, put olsun, hayvan olsun, insan olsun, heva, nefis olsun, Allah'ın emriyle bunların bir emirlerine uysan, yen yani ibadetlerin bir kısmını, yen yani Allah'a gönderdiğin ibadetini çi terefe de göndersen, e-mail atıyorsun çi edrese, ibadetini de çi edrese göndersen, ibadet bir edrese gider. Başka adrese gönderemez. O da nedir? Allah-u Teala. Bu yeri yaratan, teç yaratan Allahu Teala, teç ilah olması. E bu ayette bunu geçiyor. Diğer ayette de En'am surası, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Bütün insan oğlunu, Adem'den ahirete kadar, Cennil önümüzde, haşir, mahşer gününde durar. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا O şirk koşanlara da, Arasat meydanında deriz ki, اَيْنَ شُرَكَائِكُمْ Eyin şuraka ucumul ladeene kuntum Allah'tan başkalarda ortak koşurdunuz Allah'tan başkalarını ibadetlerinize nerede bu cumbula hadi gelsinler bakalım Allah'tan başka çimok tapıyordun puta ineğe Abdul Kadir'e peygambere evliyaullah'a çime tapıyorsan git getir o bakayım Allah Teala'nın önünde dursun var mı bir kul Halkı dinleyemeyelim baba bir yiğit. Bir kul var mı kıyamet gününde çıksın desin ben buradayım. He? O günde, o mahşer gününde Allah Teala diyor ki kadın kocasından, koca hanımından kaçar. Hatta ciğer parası evletlerinden ne yaparlar? Kaçarlar. Nereye giderler? Uzak bak kaçarlar giderler? İstemiyorlar. Baba diğer ben buradayım baba gel der benim kendi işim var. Benim işim sizinle değil. Her şey kendi başına nedir? Kendi derdiyle de meşguldur. Orası vahim bir yerdir. Onun için kimse diyemez kıyamet gününde. Bu ayette böyle. Sonra diğer ayette, 5. Zümar Surasında وَلَقَدْ uhiye اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهُ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz sana vahiy verdik. Senden öncekilere de. Eğer şirk koşsanız bütün amelleriniz ne olur? Boşa gider. Müşriklerden olursunuz. Peygamber olsan bile şirk koşsan biter. Onun için biz çok titiz olacağız. Hiçbir şeyde şirk koşmayacağız. Bel Allah Teala diyor. Gerçek olacak budur. Sadece Allah'a ibadet et. وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allah'a ibadet et ve şükredenlerden. Niye şükredenlerden? İlakası nedir burada? Önce şükür bir ibadettir. Burada ibadetin sembolüdür. Kincisi rububiyetten öluhiyeti burada bağlıyor Rabbil Alemin. Neye şükrediyorum? Allah Teala hak. Rabb olan odur. O rızkımı vermiş, hayatımı vermiş, sağlık vermiş, evlet vermiş, iş vermiş, yuva vermiş, sıcak çorba vermiş, iyi bir hanım vermiş. Bunları ne ister? Şükür ister. Şükür nedir? İbadettir. İbadet nedir? Üluhiyet tevhididir. Evet. Ondan dolayı rububiyet üluhiyet tevhidi nedir? Üluhiyet tevhidi hakkıyla Allahu u Teala'ya ibadet etmektir. Üluhiyet tevhidi rububiyeti isim sifayı isim sifayı kapsıyor. Bir de onuyla nedir? Ne ekleniyor buna? ibadet ekleniyor. Yani İslam'da emel ortaya çıkıyor. İbadet nedir? Emeldir. Onun için bunun bir adı var. tevhid nedir? Tevhid-ül amel. Emel tevhidi. Onun için emel, ibadet tevhidi. Tevhid-ül ibadet de var. İbadet tevhidi. Demek ki emel imandan bir parçadır ortaya çıkıyor. Ayrılmaz İslam paketinde. Bire birdir. Bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da şuradan anlıyoruz. Eğer ben hakkıyla kulmine şakirin diyor ki şükredenlerden ol. Sana bu nimetleri vermiş, sadece Allah vermiş sana. Kimse veremez bu nimetleri sana. O zaman şükret ibadet et. Başkalarına şükrü gönderme. Başkalarına ibadet etme. Bundan dolayı ehli sünnetin bir tezi var. Bir formel formülü var. Formulda ne diyor? Ehl-i Sünnet. Diyor ki من كان Rabben خالقا, razقا, maliken mutasarrifا, mühiyyen, mumiten eğer bir Rab hakkıyla Rab ise, o hakkıyla خالıktır. Hakkıyla razıktır. Hakkıyla mülk sahibidir. Hakkıyla o mülkte tasarruf eden sahibidir. Hakkıyla hayat verendir. Hakkıyla öldürendir. Eğer bulardan bu sifat, kemal sifatıyla bir denesi, bir Rab sifatlandı demek ki bunu ne gereği? Bir de hem bu nedenle sifatlandı hem de bütün isim sifatı da kapsıyor. Bütün eksikliklerden nedir? Münezzettir. O zaman bu ne lazım olması lazım? Hakkıyla ilah olması lazım. Hakkıyla Rabbi ise hakkıyla ilah olması lazım. Hakkıyla ilah nedir? Yani her şey teslim oldum, bunu bize Allah veriyor. Hakkıyla ilah nedir? O zaman biz şükredersek bütün şükrümüzü ibadetimizi sadece Allah'a yönlendiririz. Başkasına yapmarız. Ortak koşamayız. Ne puta, ne ineğe, ne betona, ne de hocaya, ne de insana, ne de peygambere. Peygamberin ne işi var? Peygamber sadece aldığı üzerinedir. Bak Şeytanın önünü çelsin diye Resulullah'a Allah Teala emretmiş. İslam'a girerken anahtar var. Nedir o anahtar? Eşhedü Allah la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Burada kapatmış kapıyı. Muhammed benim kulumdur ve bu elçimdir. Bu ne ikrar ediyorsun sen? Ama şeytan gelir bunu örtbas ediyor senin için. Muhammed Allah'ın kuludur. Hazreti Adem. Uyduruk hadislerden. İşte gözünü açtı, cennette baktı. La ilahe illallah yazmış. Bunlar hiçbir sastı yoktur. Bunlar hepsi şeytanın paketinde var. Onun için allah Teala dedi. Ya Rabbi beni affet Muhammed hatiri için. Rabbil alemin sanki haşa ve cahil cahildir bilmiyor. Ay adam nereden bildin Muhammed'i? Sanki insanla bir kral tartışıyorlar. Nereden bildin Muhammed'i? E ben başımı kaldırdım, baktım cennetin tavanında yazılmış. La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah bildim o senin sevgilin kulundu. Ha öyle bildiysem ben de seni affettim. Haşa ve kef. Bu şeytanın senetinde sebetinde var. Paketinde var. Bu ehli sünnette yoktur. Onun için biz kimseye hakkıyla şirk koşmayız. İşte burada da ne çıkıyor? Bakara surası 21-22 ayette. Diyor ki Ya eyyuhannasu اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Burada ey muslümanlar, ey iman edenler demiyor. Burada hitap kime gidiyor? Bütün insaniyete. Ey insanlar! Hristiyan da dahildir içinde. Ama önce Müslümanlar tabi. Yahudiler, bütün akıl selimler, Allah'a şirk koşanlara diyor. Ya ey yuhannas, ey insanlar! Sadece Rabbinize ibadet edin ki o sizi yaratmıştır. Ve sizden öncekileri de o yaratmıştır. İbadet etseniz leallekum tettakûn. O zaman takva sahibi olursunuz. Takva sahibi nedir? İnnel muttakîne fî makâmi sıdkın inde melikin muktedir. O zaman Allah yanında olursun. Muttakiler Allah'ın meclisinde otururlar kıyamet gününde. Makâmi sıdkın inde melikin muktedir. Muhtekiler. Kim? Sadece Allah'a bu da tevhid-i üliyetin ehemmiyeti ortaya çıktı mı? İstersen Melik-i Sıdk'ın yanında otur Rabbil Alemin meclisinde kıyamet günü. O da Fırdeus-i O mecliste de kim var? Bütün peygamberler. O, o peygamberlerin de hatimi efendisi kimdir orada meclisin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim var? Sıddıklar. Efendisi kimdir? Ha? Abu Bakın Sıddık Şehitler efendisi kimdir? Hazreti Hamza. Ha? Müminler efendisi kimdir? Ömer bin Hattab ve Bu mecliste ne olur? Oturursun. Ne zaman tevhidliyeti yerine getirdin? Bu ayet tamın diyor. Ayetin devamında ne diyor? Elledi ceale Allah Teala'nın sifatını hatırlatıyor. Elledi ceale el Yeri sizin için düz yarattı. Yürürsünüz içinde, yatıyorsunuz, hayatınız kazanıyorsunuz. Ya yeri hepsini dağ yapsaydı neredekine kerdik hepsini taş yapsaydı düz yer sençi bizim için böyle çok güzeldir her şey firar şey yani nasıl yatağın rahat bir yerdir yer de böyle bizim için yaşamak için rahattır ve sema'e bina'a semanı da ne yapmış tavan gibi yapmış semeden rahmet deniyor <gülüyor> ve <gülüyor> enzele mine ma'a havadan da semeden su indirdi size o su iledene çıkarttı fe ahrace Meyveler çıkarttı onlar da rızıktır. Fe la tec'alulillahi Sakın Allah'a bilerek nit koşmayın. Endad, niddin müfrededir. Nit eşit, denk. Kim Allah'a denk olabilir? Haşa ve kefa ama Allah o görevlerini vermiş bazı adamlarına onlar bize yetişebilir. Maşa kefe. Bu eksiklik ne şeyidir? Allahu Teala demek ki, ben patronun. Olabilir. Her şeyi kendim yapamıyorum. Yanımda çalışanları gönderirim. Vekalet veririm notardan Yani adamlar güvenü vesile filanı gönderdim teslim ettiririm ona." Değil mi? Bu nedir? Eksikliktir. Her yere koşamıyorum. Eksikim, yetiştiremiyorum. İnsanlık hali. Vekilleri gönder ama Allah Teala. Haşen, nedir? Ne din her şeyden şeklikte. Evet, ondan dolayı arkadaşlar, ehli sünnete göre buradan da çıkır ehli sünnete göre ulûhiyet tevhidiyle ehli sünnetin dışındaki fırkalar ki sırat-ı müstakimden kayan fırkalar. Her kim isadıları ne olursa olsun, kim kaymışsa bu konuda, ulûhiyet meselesinde nedir? Sırat-ı müstakimden kaymış bu fırkalardan ehli sünnetin ayrımı ortaya çıktı mı burada? Çıktı. Onlar ne diyorlar? La ilahe illallahı açıklayın bize. Diyorlar Allah'tan başka ilah yoktur, şey yoktur, razık yoktur. Allah'tan başka hayat verici yoktur. Allah'tan başka e, e, mülk sahibi yoktur. Böyle açıklıyorlar. Halbuki bu eksiktir, yanlıştır. Önce yanlıştır sonra eksiktir. Yani önce eksiktir, sonra yanlıştır. Daha doğru olur. Eksiktir. Bu, la ilahe illallah'ın bir parçasıdır. Üç parçadan müteşekkildir, mütekavvindir. Oluşur ne? La ilahe illallah. Biri, Allah'tan başka rızık verici yoktur, hayat verici yoktur. İkincisi, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen, tapılan yoktur. Üçüncüsü, Allah tektir, dengi yoktur. Üçünü bir araya getirdin la ilahe illallah doğru olur. Yani rububiyet tevhidi, ilahiyet tevhidi, isim sıfat İşte olan ne diyorlar? Allah'tan başka ne yoktur? He? Ha? Halik yoktur, razık yoktur. Burada sıkıştırıyorlar. Allah'tan başka yaratan yoktur. Bize göre la ilahe illallah'ın ma anlamı nedir? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Onun için ne dedik? Bu tevhid-i Ondan dolayı bu bu tevhidin adı nedir? İbadette Allah'ı teklemektir. Değil mi? Teklemek olur değil mi? Birlemek. Teklemek olmuyor mu? Olur, olur, teklemek. teklemek, birlemek, tevhid etmektir. İbadette. İyidir. İbadet İbadet nedir? Biz bunu da ibadetle ilgili çok güzel dört tane ders yaptık. Orada dönebiliriz detaylı olarak. Ama burada özetlemek zorundayız. Çünkü üluhiyet tevhididir. İbadet nedir arkadaşlar? İbadet, i̇badet en güzel tanımını alimler şöyle demişler. İbadet kulun yapabileceği, yaptığı Allah rızası için yaptığı bütün itaatler ibadet. kulun yaptığı bütün itaatler Allah rızası için yaptığı bütün itaatler ibadettir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarının önünde durmak, bunu da sadece Allah için yapıyorum. Bu nedir? İbadettir. İbadet ta dinin özüdür demekçi, şamboludur. İbadet olmasa nedir cennet olmaz. Tevhid ulûhiyet olmasa cennet yoktur. İbadet nedir? tevhid uluiyettir. Demek ki tevhid uluiyet ibadettir. Tevhid uluiyet artı hemen formüllerde var ya suyun tanımını nasıl yapıyorlar? O olur. ha he İngilizce su O artı H2 eşittir su. Kimyada bunu. Türkçesi nasıldır? H2O. h 2 Budur. Uluiyet nedir? İnanç artı amel eşittir uluhiyet eşittir ibadet eşittir cennet. Olmazsa olmazdır. Onun üç uluhiyet nedir? Dinin özüdür. İbadet de ibadet için dedikçe Allah Teala bütün peygamberleri göndermiş. Uluhiyet için göndermiş. Göndermedi rububiyet için. Çünkü her şey biliyor rububiyeti. İsim sifatta da rububiyete tabidir. Tevhid nedir aslında? Rububiyet, uluhiyet, isim sifat rububiyetine ama alimler ayrılmış diye daha güzel anlaşılsın diye. Evet. İşte Allah Teala ne yarattı? Ve ma halaqtul cinna ve'l insa illa liya'budun. Sadece bana ibadet etsinler diye insi cinni yarattı. Onun için melekler gönderdim. Hatta bu ayetin sonunda ne diyor? Ve ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. İnellahu'l-razzakul-kavvetul metin. Ben onlardan istemiyorum rızık düşünsünler. Ben rızıklarını veririm. Allah güçlü rızık verendir. Metindir. Metin nedir? Yani hiç cücü bitmeyendir. Kuvvetli ben şimdi kuvvetliyim. Ama gün yaşlanırım, hastalanırım, cüdüm biter. Metinim yani ben kuvvet üzerine devam ediyorum. Allah Cemal sıfatı var. Kuvatı hiç çökmez. Çünkü çökmek ne kustur Allah'tan eksiklikten münezzehtir. Evet, şimdi bunu bildik. Bundan dolayı Ayet-i Kerime'de ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لُيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلًا Bu da Zariyet Surası, pardon, Mülk Surası 2. Ayette. Diyor ki Allah Subhanehu ve Teala ölümü hayatı yarattı. Yani insanı yarattı, sonra hayatı, hayatı yarattı, sonra ölümü. Yani insan yaşıyor, sonra ölüyor. İyidir. Ne için? Ne için? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْزُنُوا عَمَلًا İmtihan etsin sizi hanginiz en güzel amel yaparsınız? Hangi güzel, an güzel amellerin Allah'ın karşısına gelirsiniz. Şimdi ne kadar tevhid-i uluiyetin önemi ortaya çıktı mı arkadaşlar? Ha? Çıktı. Çünkü bu dünya intihan tarlasıdır. Allah Subhanahu ve teala bizi yaratmıştır, bize ihtiyacı yoktur. Ama bizi yarattı, bizim allah Teala ihtiyacımız var allah Teala bizi havantazlar da tanıdı, çalışın, iyi amel yapın, intihanda kazanın, size ebedinlere bırakırız, cennete bırakırız. Evet, ondan dolayı akıl insan, aklı olan insan nedir? Mükelleftir. Bir insan, bu hayat intihan hayatıdır, intihan tarlasıdır. Onun için bir insan mükelleftir. Akli buluk çağına geldi. Kalem başladı üzerine yazmaya. Ha? Mükelleftir. Hatta çenesi kapana kadar. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar neyle mükelleftir? Ha? Amelle. Ne amel yazmışsa sağda melek iyi amel yazmışsa sağdaki melek yazıyor defterine. Kötü amel yazdıysa soldaki amel yazıyor. Amel yazıyor, melek yazıyor amel, e, amelini. Ondan dolayı ehli sünnet ne diyor? Bakın, diyor ki kim Allahu Teala'ya ibadet etmedi? Bu nedir? Mütekebbirdir. Çünkü hem fıtrat olarak hem delil olarak peygamberler gelmiş, peygamber yoksa bir günde varisler var, heccet-i kamet olmuş. Mütekebbirdir, bilerek yapmıyor. Efendisi, imamı kimdir? İblis'tir. Kim bugün de ibadet etmese hicret kalktıktan sonra üzerine mütekembirdi. Çibirlenmiştir. Çibirinden dolayı yapıyor. Abu Cehil de öyleydir. Abu Cehil biliyordu. Kendi nefsinde diyordu Muhammed evet doğrudur. Ama nasıl olur mu? Ben Muhammed'ten daha soyluyum. Nasıl olur? Bene gelmedi, ona geldi. Kibir onu yedi. İblis de nasıl olur? Ben güçlüyüm. Ataştan yaratılmışım. Nasıl olur mu? Adam çamurdan yaratılmış. Ben ona süzde yapayım akıl mantık koydu. İşte kim Allah'a ibadet etmese yüz çevirse bu nedir? Mütekebbirdir. Diyor ki: "Femen ebe en ya'budallaha taala fehu mutekeb mustekbirun. Ve men abadallaha ma'ahu gayruhu fehu müşrik." Allah kanda bir tane ortak koşsa o müşrikti. Ve men abadallaha vahde sadece Allah'a ibadet eden kul da ama Allah'ın emretmediği yoldan Allah'a ibadet etse o bid'açıdır yani Allah Teala Resulullah emretmiş böyle namaz kılın bu kadar kılın bu kadar biz sayılar attırsak zamanını değiştirsek kendimizden eklesek daha faydalıdır desek çok altanım desek bid'açı oluruz iyidir ne doğrudur وَمَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدًا بِمَا شَرَعْ فهو مؤمن موحد. Kim Allah'a, teç Allah-u Teala'ya ibadet etse emrettiği gibi o hem mu'mindir hem muvahhiddir. Evet. Bu nedir? İbadettir. İbadeti tevhid etmektir. Arkadaşlar ibadeti tevhid ettik. Teç Allah'a gönderdik. Biz kurtarırız. İbadet önemli meseledir. İbadet nedir? İnsanın güncel fiilleridir. Allah rızası için yaptığı nedir? Amellerdir. O ameller de sünnete göre uygun olması lazım. İşte bu de tevhid uluhiyettir. İbadetler de arkadaşlar üç şekildir. İtikadi ibadetler var. Kavli ibadetler var. Bir de kal ameli ibadetler var. İtikadi ibadetler nedir? İtikattan olur. Yeri har neresidir bunun? Kalp. Kalptir. Kimse bunu göremez. Bunlar da çi şikirdir. Bir kalbin sözü, bir de kalbin emeli. Kalbin sözü nedir? İnanmaktır. Kalbin dili yoktur. Ama dili nedir? İnanır. Neye inanır? Allah birdir, şeriki yoktur. Bu yaratmış, razıktır. Ondan başka ibadet edilen kimse buna ibadeti hak etmemiş ve bütün gayb-i meselelere inanmasıdır. Kalbin emeli nedir? Bazı ameller kalpten olur. O da nedir? İhlas. İhlas elinle ne olur mu? Yo, dilinle de olmaz. İhlas kalptedir. İyidir. Ümit kalptedir. Korku kalptedir. Tevekkül kalptedir. Khashet kalptedir. Sabır kalptedir. İtaatların birçoğu, masiyetlere uzak durmak. Bunlar hepsi kalptedir. Kav, e, bu Nedir itikadi amel? İkinci kavli amel. Kavldan alan amellerdir. Olar da nelerdir? İşte zikir yapmaktır, Kur'an okumaktır, davet yapmaktır, e, şükür yapmaktır, hamd etmaktır, dilden yapmaktır, tesbih çekmaktır, doğrus, sadık söylemaktır, e, emir bilme'rufane, elmünker yapmaktır, insanları davet etmaktır. Bunlar hepsi nedir? Kavli amellerdir. Bir de ne var? He? Bedeni ameller. Onlar da içi kısımdır. Biri bedenle olur. Namaz, niyaz. He? Bunlar bedenle ne yaptık? Hareketlerimizden amel. Onlar olur. İkincisi de mali. Maldan olan amellerdir. Zekat veririz, sadaka veririz, adak tutarız, malımızı mescid yaparız, kitap basarız. Bunlar hepsi nedir? Herherattir. Maldan olan herherattir. İşte bu nedir? ibadettir. Bunu sadece Allahçı yapmamız lazım. Eydir ibadette de bir şey var. O da nedir? Biz de devamlı açık oluyoruz bunu. Diyoruz, ibadatü tevkifiyye. Nasıltır bu? Alimler bu kaideyi koymuşlar. İbadetler nasıl dondurulmuştur? Yani Allah'ın emriyle bir artı bir içi ibadet böyle yapılacak. Nuhtası koyulmuş, peçeti tamamlanmış, peketlenmiştir. Kimse ekleyemez. Sene düşen Paketi uygulayacaksın. İştah ettin, iblisin iştahı gibi olur. Yerine göre iblis gibi olur. Ebedi cehennem yerine göre bidatçı olursun, ateşe girip çıkacaksın. Çaresi yoktu, iştah yoktu. Allah'ın emrinin önünde iblis iştah yaptı, imamlık yaptım, noktadıaller. İştah yoktur. Ne var? Semayne wa atane. Eşittik itaat ettim. <gamma> yoktur iştah. Allah'ın emrinin önünde yoktur işte. Ama Allah'ın emirlerinin içtihadını bulmak için evet akıl olmasa nasıl bulursun? Orada içtihat var. Evet ibadetler dondurulmuştur nastan. Resulullah ne demişse odur. Allah Teala diyor ki resuluna kendi gönderdiği elçiye Hud suresinde ne diyor? "Festakim kemâ umirt." Allah'ın emrildiği gibi dosdoğru ol. "Ve men tâbe me'aka Buna çırlamıştır bu ayet orada. Açmayın sınırı. Olduğun gibi. Onun için Resulullah diyor hut ve hut ve kardeşleri bu suranın kardeşleri beni başımı ağırttı, yaşlandırdı bini. Neden? O kadar içinde şey var. Allah emre diyor azarlamak gibi haşa yani Rasulullah ne diyor? Estağim kama ümit emir veriyor işte haşa azarlamak değil tüycede de öyle geldi benim aklıma sonra ne diyor bir ayette ayrı bir ayette En'am surasında ittab'i mâ uhiye ileyke min rabbika Allah'tan gelen emre ittiba' et ve'rız anil muşrikin thumma cealnâke ala şeriatin bu da casiye surasında seni bir şeriat üzerine koydu işte bu ibadeti nedir yerinde yapacağız bu ibadet niçin önemlidir bizim için? Çünkü üluhiyettir. Bu ibadetler düzgün olmasa, pekete uygun olmasa cennet yoktur arkadaşlar. Biz cennet adayıysak bunlara uyacağız. Ha cennet adayı değilse, olsa olsun, olmasa olmasın evet serbestsin. Git istediğin gibi. Ama biz cennet adayıyız. Sırat-ı müstakimden cennete gidilir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olma kriterlerini bilmek zorundayız. Aday olan bu tren eminir, farkına eminir. Bu tren gidiyor surat-ı üzerinde. Başında kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de o Resulullah'tan bir güne kadar alimler, varisler zincirleme birbirine eteğini tutmuş, biz de bu alimlerin eteğini tutacağız. Dört imamın yolunda gitmesek cennet yoktur. Kim tersini iddia ederse gelsin çıksın karşıma. Ben ona bir şey yapamam. Ama ona yine dört imamın adresini gösteririm. Ceter ümmet kimsenin senin dediğin üzerine icma etmişse ben de sana uyum ama yeteramaz. Hey hey. Biz buna böyle inanıyoruz. Eydi bir mesele daha kaldı. Şeytan buradan da bizi vurmasın. İbadetler pekete göre ise yapıyoruz. Dedik tavkifidir. Nasıl da dondurulmuş. Sadece Allah için yaptık. Eklemedik de. Ama çişert daha var alimler diyorlar kabul olsun diye. O da nedir? İbadet kabul olsun Allah yanında çişert var. Biri ihlas sadece Allah çalacak. O birisi nedir? Resulullah'a uymak. Resulullah'a uymağı açıkladık. Dedik ki naslan dondurulmuştur. Resulullah demişti 33 kere tesbih alt kere çiric at sebbah namazı üçe dörde çıkartamayız. Ama ama Nasıl büyüklerde çıkartmıyoruz? Bu çıkartılmaz ya. Bunu Resulullah demiş namaz. Nasıl olur dört olsun sabah namazı? Ama attız değil. Bu ufak bir şeydir. Attız çıkartın. Yapın. Sübhanen. Ha? E, hakiki mümin çürücütün önünde durduğu gibi ne diyorlar pençe? Sıkı pençe durduğu gibi 33'ün de önünde durar. Emir emirdir benim içindir. Sahabe gibi demez bu dinin önemli emirdir, bu küçük emridir. Resulullah'ın emri küçüğü beyiyiyiy yoktu. Hepsi başımız üzerinde yere var. Önünde sıkı pençe duracağız. Yok bir daha pençe var. Neyse. Şimdi bunun önünde duracağız. Bunu yaptıktan sonra bir de şart önemli şart nedir? Bundan sonra ihlas olacak. İhlas nedir? Ben Allah için yapıyorum. Ama sadece halisene Allah için olacağım. Ortak koşmuyorum. Ama kalbimde de ihlasla Allah'a yönetim. Şirk koşmayacağım bunda Şirkin de en kötüsü nedir arkadaşlar? Riye. Riye nedir? Başkası için yapıyorum. Her zaman verdiğim örnek. En Hepimiz yaşadığımız için örneği veriyorum. Şimdi sen tek başına bu odada namaz kılıyorsun. Ki arkadaş geldi. Yani bir tane geldi. Onu gördüm başladın daha düzgün namaz kılmaya. İşte buraya Sadece Allah için yapacaksın. Baktılar sene, bakmadılar. Aynen tampoda devam edeceğiz. Yalnız kaldığım bilgisayarın başında, aynen başında dört tane olduğu gibi, nasıl üç üç tane durmuş başında hiçbir yere giremezsin. Ama yalnız kaldındır. Ben bu açık kadın neydir? Yani bu bu siteye gireyim, yani bu şarkıya kulak vereyim. Burada ne olur iyi oldu. Riyadır. İşte şirk budur. Bunun hakkında biz bu dersleri yapmıştık. Resullaha da uyma olan yapmıştık. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men amile amelen leysa alayhi amruna fehuvaret." Kim işledi bir amel, emrimiz yoksa o reddedir. Eydir bu kriteri yerine getirdik. Biz neyi yerine getirmişiz? Dini hepsini yerine getirdik. Din nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İkrarıdır şahadet La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Şirk koşmam, riyada koşmam, ortak da koşmam. İhlaslı yaparım. Muhammed Resulullah, Muhammed Resul'un elçisidir. Elçinin görevi paketi getirir bize. Mesajı getirir. O mesaj gibi de amel yaparım. Demek ki biz dini de bunu hallettik. O zaman yerimiz nerededir inşallah? Buna göre cennettir. Bir de bir şey kaldı. Onu da hatırlatmakta yarar var şeytanın yok şey her şeyini kapatarım bu tev meselesinde özellikle ibadet meselesinde o da nedir ibadet üç rükünü var. Üç asası var. Nasıl tencere üç taş üzerine oturur? ibadet de üç taş üzerine oturur. Bunu da işlemiştik. O derse de dönebiliriz. Ne diyor? Birincisi ibadeti Allah'a o ibadeti severek yapacaksın. Allahçı yapıyorsun. Seve seve yapıyorsun. Şarttır. Seve seve yapmasan ibadetin geçerli değil. Ben korkumdan ibadet yaptım. Zındıksın. Allah beni taş atmasın. Yoksa benim elimde olsa yapmam. Zındıksın. Ben seve seve hem ibadeti severim yaparım. Bir de Allah'tan korkarak yapacağım. Ben ibadeti Allah'ın taşından korkmuyorum. Ben Allah'ı çok sevdiğim için Allah'a aşıkım. Aşa. Zındıksın. Anlatabildim mi? Eydir üçüncü dedi, Ben beşerim. Adem oğluyum. Hata yaparım. O zaman Allah yandım. Hata yaptım yandım. Hayır. Ben hata yaparım. Allah da affedicidir. Ümit ederim. Allah beni affeder. Umitle yaparım. Bu üçü. Yani ibadeti yaparken pakette, hüluhiyet hakkıyla yerine gelsin. Seveyerek yaparım. Allah'tan korkarak yaparım. umitle yaparım. Bu arada ben insan oğluyum. Hata yapabilirim. Hata yaptım, Allah gafurrahimdir. Yeter ki ben döneyim Allah'a. Bu denizler çöpüğü gibi günahım olsa Allah Teala affeder beni. Bunu yaptık arkadaşlar. Üluhiyet tevhidimiz yerine geldi. İşte burada bir şey ortaya çıkıyor. O da nedir? Ehli sünnete göre he? tevhidi üluhiyet nedir? Matodları nedir burada? Burada bir kaide var. Dört satır burada özetlemiş müellif. Ne diyor? Ehl-i sünnet bu anlaşılıyor. tevhid budur. İbadeti budur. Allah'a Allah'tan başkaya Allah sadece Allah'a ibadet ederler. İbadetleri sadece Allah için olur. Buna ortak koşmazlar. Ondan dolayı ortak koşmazlar diye nedir? Açılayalım. Ondan dolayı diyor. Sorsalar sadece Allah'tan sorarlar. Ya Allah beni affet. Ya Allah rızkımı bol et. Sadece Allah'tan sorarsın. Ve çünkü Allahu Teala sadece sene yetişir. Başkalarına sorsan desen ki Ya Abdul Kadir Geylani Allah-u Teala'ya bana ee, yar var, rızkımı versin. Demek ki sen Allah'tan başkasına ortak koştun. Sadece Allah'tan sorarız. Eğilir, i̇stigasa. Kimden isteriz? Talap istigasa. Ha? Yardım. Kimden dileriz? Sadece Allah'tan. Ya Allah deriz bize yardım et. Güc ver bize. Tevekkül. Kimden? Gücümüzü kime dayarız? Sadece Allah'a. Kimden korkarız? Sadece Allah'tan. Kime yakın düşeriz ibadetlerimizle? İbadetlerimizi kime yönlendiririz? Sadece Allahu Teala. Ondan dolayı ayet-i kerimede Allah Subhanehu ve Teala ne buyuruyor? Diyor ki: "Vahdullah ve la tüşrikû bihi şey'en." Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Bak, Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Bütün fiillerinizi Allah'a yaparça ibadet budur ama ortak koşmamak şartıyla. Hiç kimseyi ortak koşmamak şartıyla. Bir diğer ayette Ali İmran'da inna Allah Rabbi ve Rabbukum. Allah benim Rabbimdir, var Rabbinizdir. Elçi diyor bunu. Fe'buduhu ibadet edin onu. Rabbinis ve Rabbus. Rab nedir burada dedik? Uluhiyet, erububiyettir. Burada direk çok türlü lehyeti. ibadet ibadeti de onun Ondan dolayı Allah hak olan Rabbi ise hak olan da ona ibadet edilir. Sonra ayetin ayetin lezzetine bakıyor. Yol gösterici. Ne kadar azim bir ayettir. Ne diyor? Haza siratun mustaqim. İşte sırat-ı budur. Yani cennetin adresini gösteriyorsun. Cennete giden yol budur. Diğer ayette Maide suresinde "E'budullaha rabbī ve rabbukum innehu men yuşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cenne ve ma'wahu nârun ve min ansar." <gülüyor> i̇şte benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü Allah'a Allah'a şirk koşan Allah ona cenneti haram kılmıştır. Ebedi yeri de ataştır. O ateşe cinenlerin de he, yardımcıları onlara sahip çıkan hiç olmaz. Kıyamet günde kim cesaret edebilir? Melekler bile cesaret etmezler bunlar için şefaat etsin. İlla men edine lehu. Allah izin verir. Kime izin verir? Muvahhidlere. Tevhid yapmışlar ama günah yapmışlar. Olar ateşe girerler, temizlenirler, ondan sonra çıkar, çıkar çıkarlar. En bir ayette de son ayette de ne diyor? Eee En'am suresinde "Zalikum hudallahiy yahdi men yasha min anhum ma diyor ki ayet. Hidayete varmışsan, Allah'ın kulu olmuşsan kurtarmadın. Ne zaman kurtarırsın? Böyle Allah'ın karşısına çıkan. Şirk koştun bütün amelin. Ya ben şirk koşmadan önce bu kadar yatırım yaptım. Gece gündüz namaz kılırdım Allah'cığım. Hiç şirk koşmuyordum. Bu kadar cami yaptım. Bu kadar kıyamet gününde çıkıp bağır edebilirsin. Ama ne yazar? Cehennem. Yetti. Şirk koştun. Bitti. bütün silindi. İşte arkadaşlar bu nedir? Üluhiyet tevhididir. İşte bu üluhiyet tevhidi çok önemli bir tevhiddir. Bu üluhiyet tevhidinden dolayı biz ne oluruz? Cennete gireriz. Eğer bu üluhiyet tevhidi olmasa cennet yoktur. İşte ehl Sünnet'in buradan önemi çıkıyor. ehl Sünnet hakiki üluhiyet nedir? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun anlamı nedir? La ilahe illallahın anlamıdır tabi. Bunun pratiği nedir? Yani bütün ibadetlerimizi Sadece ve sadece Allah'a yönendiririz. Şirk koşmadan. İşte bunu şeytan bırakmaz, işine de gelmez. Hz. Nuh'un gelen sonra şirk işlediği o salih insanların putunu yaptırdı. Bugün de gelip bize insanlardan, salih insanları bu sefer put diye yaptırmıyor bize. İşte onlar evliya Allah'tır, onlar ölmezler, Allah indinde haydir, Allah dört tenasını Bak nedir? Bak Subhanallah ne kadar insanlar cahildir. Demiyor olara Allah'ın en sevgili kulları Muhammed'den sonra oları bile dört halifeyi bile yönlendirmemiş. Dört tane seçmiş. Kutub diye. Vatet, kutub, gavz. Bunlar mesulcüler yer üzerinde. insanları yetişirler. müminleri kurtarırlar. Allah bunları veçil kılmıştır. aşava ve kefe. Vallahi eksiklik sifatı e, üstlenmektir, eklemektir. Allah tabundan münezzehtir. Olsaydı, böyle bir şey olsaydı Allah, Abubakir, Ömer, Osman, Ali'yi verirdi. Kutbolsular yer üzerinde. Niye o mübarek zatları ehil görmedi mi? Dört tane başkası seçti. Dört halife daha öyledir. Dört halife kutbunu getirin, biz size amin miyiz, Diyemeyiz dört peygamber de getir amin demeziz. Neden? Çünkü Resulullah bizi böyle öğretmiştir. 4 imam böyle yaşamıştır. Ya 4 imam gibi Allahu Teala'nın karşısına çıkmasa biz yandık. Onun için bu gavs kutup başkalarından medet dileyen başkalarına men yardım isteyen başkalarının türbesinin önünde durup Allah'tan şefaat dileyenlere buradan sesleniyoruz. Ne diyoruz ki? Dört imam böyle yaşamamışsa koyun çulahanızı önüze biraz düşünün ya. Dört imam büyük imam değil mi? Dört mezhep hak değil mi? Ha olabilir. Dört mezhebin içinden 500 senesinden sonra getirebilirsiniz bize bir alim üstlenmiş. Biz olardan bahsetmiyoruz. Biz üç dönemi Resulullah teskil etmiştir. Getirin bizde bu üç dönem bir alim kutub mutub inanmış Allah'tan başkasından. E, mededilemiş yoktur. Onun için kurtuluş yolu arkadaşlar burada apaçıktır. Kurtuluş yolu isteyen sırat müstakime sarılır. Sırat müstakim cennetin yol haritesidir. Dümdüz adı üzerindedir cennete giden. Sırat müstakiminde kriterleri bellidir. Rububiyet tevhidinden sonra üluhiyet tevhidi yerine getirmektir. Bunu biz bu üç derste üluhiyet tevhidini ana çizgisiyle anlattık. Aslında bunun detayına girsek bu kitap, bu kitap özet olduğu için biz de özet açıkladık. Detayına girsek yüz ders sadece bununla ilgili yapacağız. Çünkü bütün peygamberlerin getirdiği budur. Ama bunun yerlerine göre biz açıklıyoruz inşallah. Daha Allah ömür vermişse devam ederiz. Bundan sonraki tevhidimiz üçüncü tevhiddir. O da isim, sifat. İnşallah onu da böyle detaylı, e, ne çok böyle dataya gireceğiz, ne de çok böyle kısaltacağız ki insanlar anlamasın. Bu, bu tevhid gibi inşallah onun da noktasını koyarız. Bu üç dersi dinleyen Allah'ın izniyle tevhidin ana çizgisini anlar. O üç dersi de bu dersten sonra inşallah işleriz. Bu uluhiyettir inşallah. Allah Subhanehu ve Teala'dan dileriz ki bütün Müslümanlara üluhiyet tevhidini ve bütün dinin fıkhını Resulullah'ın istediği gibi nesip etsin. Ve onunla da amel etmeyi bize nesip etsin ve onun üzerine de çene kapatmayı nesip etsin. Bütün ümmet-i Muhammed'i bizi seven sevmeyenler için biz istiyoruz, inandığımız gibi hakkıyla mümin olmanız. Biz kendimize istediğimizi bütün Müslümanlara istemesek. Hatta buradan da bir şey ekleyeyim. Bütün yer üzerindeki Ademoğlunu, insanları istemez. Biz isteriz. Bir kafir de hidayete varsın. Hepsi tevhid üzerine cennete girsin. Cennetin, Allah'ın cenneti arkadaşlar yeri çok geniştir. Bütün yer üzerinde insanlar girse cennet daha boldur, daha büyüktür. Çünkü gözün görmediği, akla, hatra insanın aklından gelmediği Zenetti yer büyüktür ve nimet. Evet. Ve alhamdulillah alemin al-alamin ve salat ve salamü ala sîdîl-mursalîn, nabi na Muhammedu ve